Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 52 gün kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'den seslenirken hemen buradan bir haberle başlayalım. ABD hükümeti mavi yüzgeçli orkinos ticaretinin yasaklanmasından yana olduğunu açıkladı. ABD 13-25 Mart'ta Katar'da gerçekleştirecek CITES toplantısında mavi yüzgeçli orkinos ticaretinin bu tür için bir tehdit olduğunun kabul edilmesini talep etti. ABD'nin balık ve yaban hayatı sözcüsü Tom Strickland, mavi yüzgeçli orkinosların ciddi tehlike altında olduklarına değindi. Doha'da yapılacak CITES toplantısında mavi yüzgeçli orkinos avcılığının yasaklanabilmesi için üye 175 devletin 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanması gerekiyor. 1970 ila 2007 arasında stokları yani nüfusu %80 oranında azalan mavi yüzgeçli orkinoslar için maalesef daha fazla zaman kalmadı. Avrupa Birliği üye ülkelerde ilk kez bir geydoğulu tohumun yetiştirilmesine izin verdi. Bu tohum Alman kimyasal devi Basf'ın ürettiği ve çok tartışmalı olan Amflora patates tohumu. 10 On yıldır onay için bekleyen tohumların yalnızca endüstride ve hayvan besini olarak kullanılacağı söylendi. Bu şekilde insan sağlığını korunuyor gibi görünse de bu tohumlarla beslenen hayvanların eti ve sütüyle geydoğlu patates bizim de vücudumuza girmiş olacak. Galiba en iyisi vejetaryen olmak. Ayrıca bu karar onay için bekleyen diğer 50'den fazla geydoğlu tohum için de Kapı açmış oluyor. Özellikle ABD Mısır tarımını ele geçirmiş olan Monsanto'nun Roundup Ready Mısırları da böylece Avrupa'ya giriş yapabilecek. Her Avrupa Birliği üyesi ülke kendi başına bu konuda karar verecek. İtalya'da yürütülen bir araştırma iklim değişikliğinin alerji mevsimini uzatabileceğini ortaya koydu. 26 yıldır yürütülen araştırma her geçen yıl polenlerin havada kaldığı sürenin uzadığına işaret ediyor. Polene bağlı alerjilerde bu nedenle yıl içinde daha uzun süreye yayılıyor. İtalya'nın Bordighera bölgesinde 1981 ila 2007 arasında yürütülen çalışma ortalama hava sıcaklığında artış olduğunu da gösterdi. Bu nedenle bazı bitkilerin polen sezonunun uzadığı ve toplam polen miktarının da arttığı söyleniyor. Polen alerjisi olanlar için dikkat diyoruz. Buday Derneği'nin kendi öz kaynakları ile ayakta duran kırsal bir model oluşturmak ve yöresel, ekolojik ve diğer doğa dostu üretimler konusunda eğitim çalışmaları yürütmek amacıydı. Küçükkuyu Çamtepe'de kurduğu Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi 21 Mart'ta açılıyor. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi Buday Derneği'nin 17 yıllık kırsal deneyimlerini yerel uygulamalara dönüştürmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda ekolojik yaşamın her alanında eğitim çalışmalarına ve alternatif yaşam modelleri oluşturulmasına hizmet edecek. Doğa dostu ve yerel malzemelerle imeci usulüyle inşa edilmiş olan merkez binasında ekolojiyle ilgili etkinlikler, kurslar, söyleşi ve atölyeler gerçekleştirecek. Böyle bir yaşam merkezinin kurulması umarız başka yaşam merkezleri için de ilham kaynağı olur. Plastik poşetlere hayır hareketi yayılıyor. Zonguldak Belediyesi Kent Konseyince başlatılan Poşete Hayır, File Kullanalım kampanyasıyla poşetlerin çevreye verdiği zararın önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda kadınlara fileme yapımını öğreterek kadınlar için de ekonomik gelir sağlanması hedefleniyor. Projenin görünürlüğünü arttırmak için de ilginç bir yol düşünülmüş. Zonguldaklılar dünyanın en büyük filesini örmeye hazırlanıyorlar. Poşete Hayır, File Kullanalım kampanyası kapsamında Ülke genelindeki kentleri dolaşarak bir kilometre uzunluğunda file hazırlayacaklar. Gidilen kentlerdeki yöneticiler de fileye ilmik atacaklar. Ardından Guinness Rapportler kitabına da başvurmayı planlıyorlar. Naylon poşete karşı kampanyalar ülkenin birçok yerinde belediyelerin inisiyatifiyle başladı bile. Türkiye'de gezegen yararına bu değişimi görmek çok güzel. Ancak hükümet ülke genelinde bir yasak için niye harekete geçmiyor? Bilmiyoruz ki hükümet naylon poşet üreticilerinin değil... Halkın sesini dinlemeli diyoruz. Hükümet nükleer konusunda da nükleer lobinin değil halkın sesini dinlemeli. Eski kirli, tehlikeli ve pahalı nükleer enerjinin doğamızı ve ekonomimizi yok etmesine izin vermeyin. Siz de nükleer.greenpeace.org adresine girerek nükleer enerjiyi istemediğinizi hükümete duyurun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 52 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği. Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri. Hazırlayan ve sunan Ulgar Özesmi.